Evet. Şimdi gelelim Fil suresine. <gülüyor> Tabi fi, fiil. Arapçada file fiil deniyor. Ne demek fil bildiğiniz fil. Fil ashabı, fil ordusu, fil sahipleri. Bunlar Yemen tarafından, Yemen'den gelen Kabe ye, Mekke'ye doğru gelen insanlar. Bunların Mekke'ye, Kabe'ye geliş amacı nedir arkadaşlar? Bunlar kendi topraklarında, kendi ülkelerinde insanların tazim, Kabe gibi tazim edeceği, biliyorsunuz bu olay peygamberimizi peygamberlik gelmeden, nubuvvet gelmeden önce yaşanıyor. Değil mi? Henüz daha İslam dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inmiş değil, vahiy başlamamış. Tabii Kabe'yi insanlar gelip tavaf ediyorlar. Mekkeli müşrikler döneminde de ne var? Tavaf var. Hac var öyle değil mi? Yani Peygamberimizin amcası Abbas Müslüman olmadan önce, Müslüman olduktan sonra da Hacılara ne yapardı? Su ikram ederdi. Mekkeliler müşrikken bile Kabe'yi ne yapıyorlardı? Tazim ediyorlardı, tavaf ediyorlardı. Bir ne var Mekkeli müşriklerde? <gülüyor> İbadet olgusu var. Allah Teala'ya ibadet var. Ancak ibadetlerindeki problem, sıkıntı ne? Kendileriyle Allah Teala aralarına arasına ne alırlardı bunlar? Aracılar, Aracılar alırlardı. Diyorlardı ki, "Mâna'buduhum illâ li-yukarribûnahâ ilallâhi zulfâ." Bizler bunlara, bu aracılara, bu futlara, bizleri ancak Allah Teala'ya, bu evin sahibi, Kâbe'nin sahibi olan Allah Teala'ya yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Gayemiz amacımız yok. Diyorlardı. Tabi insanlar o dönemde de akın akın insanlar hacca geliyorlar. Hatta öyle bir anlayış var ki o dönemin müşriklerinde hacca gelip gelirken, telbiye getirirken telbiye getirirken lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyk la şerike leke lebbeyk illa şerike leke illa şerike leke temlike ve ma melike Allah'ım buyur Allah'ım senin davetine icabet ettik geldik senin hiçbir ortağın yoktur. ham sanadır şükür sanadır diyorlardı bunu duyuyor peygamber aleyhisselam aleyhisselam diyor ki katin kat şey diyorretiyorlar yani Yeter durun diyor durun bu kadar bunun lafının durun bunun üstünü söylemeyin. Çünkü biliyor Aleyhisselatü mesela bundan sonra onların bir şey söyleyeceğini. Ne diyorlar? allah Teala diyor ki ancak senin bir neyin vardır? Ortağın var. Sen sahipsin. Ona, ona olan şeylere de sen sahipsin. Yani bir ortağın var senin diyorlardı. Ona da sahipsin. Her şeyin sahibi de sensin. Onun sahip olduğu çünkü hediyeler getiriyorlar biliyorsunuz putlara. Putların sürüleri var, hayvanları var değil mi? Vakıflar var, şeyler var. Bugünkü tarikatların, türbelerin olduğu gibi birçok binalar var, şeyler var. Diyorlar ki ancak senin dineğin var diyorlardı. ortadan var. Hiçbir ortam yok. Ancak bir ortağın var. Ama sen de o ortağına sahipsin. Onun sahip olduğundan sahipsin. Peygamber aleyhisselatü vesselam onların telviye getirdiğini duyunca lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk ala şerike leke lebbeyk اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَر۪يكَ لَكَ Durun diyordu. Burada bunlar bu kadar yani. söyleyin. Bunu söyleyin. Durun, susun. Ardını getirmeyin. Onlar ama devamında ne duyulardı? اِلَّا شَر۪يكَ لَكَ تَمْلِكُ وَمَا مَا Tabi Kabe'ye gelirken nasıl geliyorlar? Kadınlar ve adamlar eğer günah işledikleri elbiseler varsa üzerlerinde, günahkar iseler elbiselerini arıyorlar. Çıkarıyorlar. Hatta ünlü şu şiirlerini söylüyorlar. Her yani hatırlatın tam Arapçasını. El yavme Tabdu kulluhu ev ba'duhu. Bugün kadın diyor ki ihrama girerken dedikten sonra ardından bunu söylüyor. Bugün diyor avretimin bazısı gözüküyordur. Veyahut da hepsi gözüküyor olabilir. Bakana diyor helal etmiyorum. Kimse bakmasın. Bu şiiri söylüyorlar. Bu şiiri okuyorlar. İhrama girdiklerinde müşrikler. Amaç ne? Mekke'ye geldiklerinde Allah Teala'nın huzuruna günah şirkleri elbiselerle ne yapmak? Çıkmamak. Temiz çıkmak. Ve ihrama girerken de bu şartı söylüyorlar. Bugün diyor, bazısı gözükebilir, yahu tümü gözükebilir. Kimseye bakmasını helal etmiyorum. Hakkımda da helal etmiyorum diye bakmayın diyor. Böyle bir topluluk Mekke meşrikleri. Kabe'ye geliyorlar. Kabe'yi tazim ediyorlar. Yani cehaletin zirvesi, karanlıklar. Zulümat, Bugün Bugünkü dönemde de baktığımız zaman maalesef Müslümanların haline kendilerini İslam'a nispet eden sanaline. Öyle, öyle şeyler görüyorsunuz ki öyle karanlıklar, öyle zulümat. İnsanlar bir adamın peşine takılmışlar, gidiyorlar. Geçen Bir arkadaş resim gönderdi. Falanca yerdeki şeyhin tövbe şeyi var. Ismi? Merasimi var. Böyle binlerce insana ipleri dağıtmışlar. O da bir tarafından tutmuş böyle. Yüzlerce insan aynı anda ipe tutulmuş, Tövbe etmeye çalışıyor. Yani o zamanki gariplik neyse bu zamanki de aynı. Hatta bu, şu anda yaşanılan gariplik çok çok daha farklı. yok. Yemenliler bir e, Kabe'ye ortak olacak, Kabe gibi tazim edilecek bir bina inşa ediyorlar. Araplardan bir adam da gidip görünce bu inşaatı, bu binayı diyor ki hadi oradan kardeşim Allah'ın evi dururken ikinci bir Ma'bede, ibadet olmayacak yere ne gerek var? Böyle bir şey olur mu? Diyerek gidiyor. Bu insanların sonradan yaptığı bu yeri pisletiyor, kirletiyor. Oraya büyük abdestini yapıyor. Büyük tuvaletini yapıyor. Duvarlarına, sağına, soluna ne yapıyor? Sürüyor her şeyi. Tabi bu adamlar ilahlarına, bu adamların ibadet hanelerine sövdükleri için bunlar diyorlar ki ne yapacağız? Bizler Kabe'ye bir ordu göndereceğiz. Fil. Fil ordu. Bunlar ne yapacaklar? Kabe'yi yerle bir edecekler. Tabi diyorlar ki bir tane çok büyük, devasa bir fil var kafilenin başında. Onun arkasında da altı tane yine büyük fil. Toplam yedi tane böyle divayetlerdeki fil Kabe'ye doğru yola çıkıyor. Tabi allah Teala evini koruyor, muhafaza ediyor. Biliyorsunuz. Filler yola çıkıyorlar. Belli bir süre sonra filler yürümüyor. Oturuyorlar. Bulundukları yere diz çöküyorlar. Her ne kadar filleri zorlasalar, vursalar, kışkırtsalar da hayvanlar kalkmıyor yerinden. Yönlerini çabeden çeviriyorlar. Filler kalkıp gitmeye başlıyor. Kabe doğru çeviriyor, filler, oturuyor. Ardından Abatala işte onları helak ediyor. Onların üzerine kuş sürülerini gönderiyor. Ebabil kuşları değil. Kuş sürülerini gönderiyor. Her birinin ayaklarında ne var? Pişmiş topraktan olan taşlar var. Her biri bu e, ordunun üzerine düşüyor allah Teala bu orduyu ne haline getiriyor? Ke'asfin me'kul. Ke'asfin me'kul. Ne demek? Ke'asfin me'kul. Ezilmiş, çiğnenmiş. Yani bir tarla düşün. Ekin var orada. Ekin. Oraya bir hayvanın girdiğini düşünün. Çiğniyor. Eziyor. Yerle bir ediyor. allah Teala diyor. Bu... Taşların isabet ettiği ordu ne oldu? Çiğnenmiş, ezilmiş, hayvanların ayaklarıyla ezdiği ekin haline geldi diyor. Tabi Allah-u Teala Kabe'yi koruyor ama ahir zamanda biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. İnsanların Kabe olan tazimi azaldıkça, kıyamete yaklaşıldıkça Kabe'ye Habeşistan'dan ince bilekli bir ne gelecek? Bir adam gelecek. Ve allah Teala diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki pardon, Kabe'nin taşların yerinden teker teker ne yapacak bu adam? Sökecek. Sökecek. Kıyamete yakın bir zamanda. Yani Kabe'den bir şey kalmayacak ortasında. ondan sonra zaten kıyamet kopacak. allah Teala dilediği için. Evet. Elem tera. allah Teala burada peygamberle hitap ediyor. Görmedin mi? allah Teala burada azametini rububiyetini peygamber aracılığıyla insanlara bildiriyor. Mekkeliler o fil kıssasını, fil hadisesini biliyorlar. Elem tera keyfe fe'ale nasıl yaptığını görmedin mi? Keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil fil ashabına, fil ordusuna, fil sahipleri Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Elem yece'al keydehum fi tavlil allah Teala onların keydini ne demek? Keyd tuzağını, hilesini Boşa çıkarmadı mı? Hedefinden taptırmadı mı? Kirleri sahip ne yapamadılar? Yaklaştıramadılar Kabe'ye. Ve ersele ve ersele aleyhim Onların üzerine ne yaptı Allah-u Teala? Ersele Ersele değil. Ersele aleyhim tayran. Onlara kuşlar gönderdi. Nasıl kuşlar? Ebabil. Ebabil değil. Ebabil dürüler halinde kuşlar gönderdi. Bu kuşlar ne yapıyorlar? Terumihim atıyorlar. Bi Bu kuşlar hicara, hazerul esmet diyoruz ya. Ne demek hacar, hicara? Taş. Bi hicaratin atarak geldi bu kuşlar. Neyden bu taşlar? Min sidjil. Sidjil ateşte pişirilmiş ne? Toprak. Böyle taşlar attılar. Kiremit gibi. allah Teala bu taşların düştüğü insanları ne haline getirdi? Keasfin Me'kul Yenmiş, ezilmiş, çiğnenmiş ne gibi? Asf, ekin haline getirdi. Evet. bir suresini de bu şekilde ne yaptık? Öğrenmiş olduk.